radıyallahu anhın bir benzetmesi nakledilir bu konuda hani ayaklara mesh giyiliyor ya mest giyiyoruz onun üzerine de mesh ediyoruz şimdi e, normalde ayağımıza mesh giyiyoruz o mesler yürüyoruz onlarla değil mi neresi kirleniyor bunların altı kirleniyor abdeste onların üzerine mes ederken üstüne mes ediyoruz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 Veya mesela filan işte türlü bir türlü tedavi görmüş işte kemoterapi görmüş vesaire bir doktor tembih etmiş 6 ay su kullanmayacaksın demiş. Mesela kadınlarda yaygın olan valiz çorap mı bir sistem diyorlar onu kullanması gerekiyor bunu çıkarması doktorun yasakladığı bir şey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 Kolları, kolları kastediyoruz. Mes edilmesidir. Ee, yüzü abdeste nereyi yıkıyorduysak teyemmümde de öyle. Kollarda da abdestte nereyi yıkıyorduysak mecburen teyemmümde de öyle. Ve bunların tamamı. Tıpkı abdeste nasıl dar yüzüğü oynatmamız gerekiyordu. Teyemmümde de oynatıyoruz. Teyemmümde de. Yani sanki yıkıyormuşuz gibi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 Gusle uygun halde olacaksın ki teyemmüm yapabilesin. Bir başka özellik de şimdi biz kolumuzu mesedeceğiz Eğer kolumuza yapışmış olan sakız abdest almamıza engel olacaktıysa teyemmüme de engel o. O tip engellerin de kalkması lazım. Kaldırabiliyorsak tabii kalkıcı bir engelse. Bu 8 şart yerine getirildiğinde Rabbimizin tayyiben ayetine göre tertemiziz. Elhamdülillah. E, toprakla daha fazla kirlendik. Hiç önemli değil. Allah temizdir dedi ya. Çamura batsam bile zararı yok artık. Tekrar tekrar biliyoruz. Gusulle abdestin teyemmümü aynıdır. Gusl için teyemmüm ettin mi? abdest için de teyemmüm ettin zaten. Ama Abdest için teyemmüm etmiştim. O arada guslu gerektiren hali oldu. Onun teyemmümünü ayrı yapacaksın. Çünkü abdest küçük, gusül büyük. Teyemmümde bu ayrıntıya dikkat edeceğiz. Peki öğle ile kindi arasında 3 saat var. Yatsının girişi ile çıkışı arasında 7-8 saat var. Şimdi yatsı vakti sular akmıyor. Hidrofor bozuldu. Su yok. 2 kilometre mesafeden de su alıp gelme imkanımız yok. Hemen tememe başvurup yası yıkılıp yatayım mı? Cevap. Bu namazın vakti çıkıncaya kadar su bulmakla ilgili kanaatin ne senin? Yok canım ta ne namazlar geçer bulamam su. Nereden biliyorsun? E, kanaatim su e, isreteğin geleceği saat belli, bizim yol durumumuz belli, sağlık durumum belli benim. O zaman hemen başında teyemmümünü al, namazını kıl. Hiçbir zarar yok. Ama bir saat içinde el ettikler gelecek. Ya da doktor dedi ki bir saat bu ilaç kuruyuncaya kadar su vurma abdest alma dedi. O zaman vaktin sonunu bekleyeceğiz. Daha çok var çünkü namazın çıkmasına. Çünkü teyemmüm bir ruhsattır. Ruhsat zorunluluk devam ettikçe. Bu zorunluluk on saat devam edecek diyorsan vaktin sonunu beklemeye gerek. Neyin vaktini kastediyoruz? Yani öğle vakti girdi. Ama bir saat içinde biz suya ulaşacağız Allah'ın izniyle. Teyemmüm'e başvurmuyoruz. Bekliyoruz o zaman. Çünkü vakit sıkışmadı. Ama vaktin çıkmasına yarım saat kaldı. Bizim daha iki saat yolumuz var. Hemen Teyemmüm'e başvuruyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Burada Teyemmüm'de e, sünnetler var. E, önce Besmele ile başlamak mesela Teyemmüm'ün sünnetidir. Yüzü önce yapmak, kolu sonra yapmak bir sünnetidir. Bunlara özellikle dikkat edersek faziletli daha yüksek bir iş yapmış oluruz. Evet. Burada teyemmümü tıbbi özrü bulunan birisi de yapar dedik. Bu tıbbi özrü bir ayrıntıya açmamızda ya da ona biraz tafsilat getirmemizde fayda var şimdi mesela yanıktan tedavi gören bir Müslüman düşünelim maazallah Allah muhafaza buyursun teemmüm mü yapacak e sadece kolları yanmış diğer vücudu sağlam diğer vücudunun geri kalan kısmına su vurmasına gerek yok pozisyon Bir başka pozisyon, mesela bir tedavi görüyor ki 6 ay banyo yapmayı yasaklıyor doktor. Bütününü arızalı kabul ediyoruz vücudunun. Sadece ayaklarında suya karşı e, bir alerji var, orayı yasaklıyor doktor. Burada e, özellikle kural olarak şunu söylüyoruz, diyoruz ki Vücudunun yarıdan fazlası ya da vücut demeyelim abdest organlarının veya e, gusül organlarının yarıdan fazlası suya karşı sıkıntılıysa tamamen teyemmüme geçer. Sadece bir organında iki organında yani yarıdan aşağı bölümde sıkıntı varsa geri kalan kısmını sağlam kısmını yıkar öbürlerine de mes yapar. Mes yapmak ne demek? Elini ıslatır. Mesela sol kolu alçılda olduğu için onu yıkayamıyor. Alçının üzerine şöyle bir ayaklardaki mes'i mes eder gibi mes eder, biter. Hem teyemmüm, hem gusül olmaz. Yani teyemmüm yapıyor veyahut da gusülü yarım yapıyor. Onun bir de teyemmüm yapayım. Böyle bir birleşme olmaz. Ya o yapılır, ya öbürü yapılır. Özellikle yani şeriat bir işe kolaylık verdiyse e, bu yarı kolaylık olmaz. Ya vermiştir kolaylık ya da vermemiştir düşüneceğiz. Teyemmüm alındı. Allah'ın ruhsatı, rahmetiyle abdest zorluğu, gusül zorluğu olmadı. Ne zaman bozuluyor bu teyemmümümüz? Abdest ne zaman bozuluyorsa teyemmüm de o zaman bozuluyor. Ne zaman gusül bozuluyorsa o zaman bozuluyor. Mesela, gusül abdesti niyetine teyemmüm ettik. Tamam mıyız, temiz miyiz? Elhamdülillah temiziz. Sonra idrar için tuvalete çıktık. Teyemmüm ne oldu? Cünüplükten kurtaran teyemmümümüz devam ediyor. Abdestsizlikle ilgili bölüm bozuldu. Çünkü, çünkü, o tıpkı bizim banyoda gusül abdesti almamız gibi bir şeydi. İdrar yapınca abdestsiz hale geldiğimiz için abdest niyetiyle gerektiği zaman teyemmüm yapacağız. Mesela bu pozisyonu tekrar e, düşünelim. Sabahleyin teyemmüm yapıp cenabetten kurtulduk. İkindi vakti e, abdestimiz bozuldu. Ve su bulduk. Yeniden gusül abdesti alacağız mı? Hayır. Teyemmümümüzü yapmıştık biz zaten. Ama şimdi su bulduk abdest, abdest alacağız artık. Bu hepsi ne üzerine dayalı? Teyemmüm yüzde yüz gusül demektir. Yüzde yüz abdest demektir. Yarı yamalak bir iş değil teyemmüm. Yani böyle uyduruk bir şey, i̇şte yedek lastik gibi öyle değil. Teyemmüm yüzde yüzdür. Abdesti kim emrettiyse, huslu kim emrettiyse, Celle Celaluhu, de emreden odur. Yüzde yüz o da ibadettir. Hiçbir eksikliği yoktur. İkinci konu, nasıl bozulur teyemmüm dedik? Su yokluğundan dolayı biz teyemmüm Yapacağız demiştik su bulundu teyemmüm özlü geçti su bulundu ee, bir litre su bulduk teyemmümümüz biter hemen abdest alıp devam ederiz o arada teyemmümle yaptığımız işler elhamdülillah onlar zaten kurtardı bizi veyahut da özrümüz neydi bizim işte doktor 3 saat su değdirme bu merhem tesir edene kadar demiş 3 saat doldu bitti, teyemmümün süresi de bitti demek ki teyemmümün abdestten, gusülden tek farkı var teyemmüme ruhsat nedeni olan şey kalkınca teyemmüm de kalkıyor şimdi bir hususa da işaret edelim bir insanın ne su ne de toprak bulamadığı bir pozisyon düşünelim olabilir mi? olabilir tabi Olabilir. Ne olabilir? Hapisteki bir insan olabilir. Hapisteki bir insan olabilir. Elleri kolları kelepçelenmiş birisi olabilir. Kıpırdaması mümkün olmayan birisi olabilir. Böyle bir durumda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh namazı erteler diyor. Çünkü Allah ona namaz için fırsat tanımamış demektir. Diğer e, Ebu Hanife'nin talebeleri ise eee ona namaz kılar gibi hareketler yapar, ee, sonra da namazını kaza eder diyor. Bu da kaza eder dediğine göre aynı yaklaşık aynı manaya gelmiş oluyor. Her halükarda teyemmüm bile yapamayacak kadar. Hem abdest gusül imkanı yok, hem de teyemmüm imkanı yok. Hiç kimse böyle bir şey olur mu demesin, öyle bir olur ki, hayatta bir defa olur, o zaman da ne yapacağını bilmez insan. O durumda namazını erteleyebilir erteler demiştir Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ve alel fukaha'i cem'an ve